bir daha kendi yaptıkları hizmetlerinden verirsen onlara var ya onlara uzaktan yar ve muhip ol onların yaptıklarını düşün onları oku parçalık arkadaşlar veya sağ iseler onların hayatlarını oku eğer onlardan uzak varmışsan Onları yapamıyorsan, isimlerde de alamıyorsan, Çağır çabuk bu yüzden nedamet göster ve peşman ol, bu, bu halinden peşman ol. Göster ve bunu iş edin, bunu kendine iş edin. Mesela ne bileyim herhangi bir veri ele alalım. Ona gidemiyorsun, gelemiyorsun ziyaret edemiyorsun. Bari onun sözlerini dinle, kitabı varsa kitabı okuyor. Onu da yapamıyorsan, ismini al. Ay, veri, ay. verilerin hepsinin Allah olan kalabeti uzak mesafesi aynıdır. <gülüyor> Benim müşküdüm bana söyledi. Yalnız bizim pirimiz bunların madden maalesef Çünkü bizim pirimiz diyor ki misalden ötedir İktisal-i Mevlana e, me, İktisal iki insanın birine çok yakın, en yakın olduğu zaman. Bu Mevlana bu iki yakınıktan da iki eti de işleyeceğiz. Birimizel Çego 10 aldı. Onun biz demiş yerimüsün bale altını al. Devam edelim. Öy. İstiniz şeyiniz yok zaten. Mevlaa deyince e, o anlaşılır. Mevla, Mevlana ata hiçbir kimse yapamaz insan eee var dünyada ama Mevlana deyince anlaşılır. Türbediyesel o anlaşılır. Kürbe dersen, o anlaşılır. Koyu desenlerde mi evrenden anlaşılır. Neyse yani o o muşu şart değil. Benim sevdiğin herhangi bir birinin as, üveylerin birim adını an. Al. Adını aldın zaman gittikçe bir yakınlık kaydedersin ona. Ondan sonra ona sana bir şeyler bakayım et başlar. Anlıyor musun? Bir İşi şey, aldığın zaman o sana yakın gelir. İkinci arkadaş Amerika gidiyoruz el almış o şey akıyor hani devde şişini yok ediyor şimdi nasıl sürekli ağaçta şimdi çarpacaksın başım, de çarpacaksın bak şimdi o şimdi derd derd der açmadım de. çünkü niye ni Allah'tan yakın olur. Anlıyor Böyle. Ve bu hiç er vermiş ya da isim onun al, isimlerini, isimlerini tekrarlayın. eden. de unutma. O onun hemen maçında çok bir adamı kastederiz. <gülüyor> ev yolundan yani ev yolakan Abdullah ensari dervişlerine demiş ki ensar eee olanlara yani Peygamber Efendimizin yani Medine'de, Medine'de görmez zaman Medine'de olan kimseye de ensar demiş ona çok demek değil, çok yakın göstermiştir. Demiş ki her velinin bir sözünü ezberleyin. Hamdım, piştim, yandım. <gülüyor> Dili. Merhaba, toplayacağız ben. Ona muvaffak olamazsanız <gülüyor> isimlerini olsun ben çıkarmayın. Ee, o isimle ezberleyin, hatırınızda bulunduğunuz ki manevi feyiz bulasınız. Birileri gitti, ya yer birisi yaparsanız, Selamünaleyküm aleykümselam. Aleykümselam. Kısa bir dostluk için biridir. Adım atılmış olur. Yok sorunuz milçe bilirseniz size ayet dinlendi o ayet ya da Bir ayet ey mütenis, itiraz eden demek diyor. Eriyor koşlar ve belirli adam sizin sözlerine kalbine inanmıyor belki ona itiraz ediyor. Bir ey mütenis sen de itiraz ettin Şeyh'in ve emsali Abdullah kaltı söylediğin sürelerden ne adalet gösterdi de peşan ol da onun hakkında üstü zan iyi niyet iyi zan, iyi inanış destek ki şimdi tekrar bekliyor. o yoldan sana bir feyil yüzleri etsin onun da bizi dinmedi, sana yersin sen ha hasaset Ederek rahmet suyunu neden bağlıyorsun? <gülüyor> Sen ona kim ve sesle haset ederken ondan sonra gelecek rahmeti niye kesiyorsun ömrü? Eğer uzak kalmışsak, ha, Hazarat ve Evliya'ya, Evliya olan Hazarat. Ha? Uzaktan koyup salla, yani, evvel, yani kevazu, alçak gönüllü, Hürmet göster ki, bir kelime okuyamadım ona, buyurmuştur. Bu ayet-i kerime tahvil kıble hakkında evri ilahiyededir. tahvil kıble, kıblenin değiştirilmesi manasındadır. Bir de, bidayette İslam'da Kabe puthane, Kabe'de putlar vardı, 260 tane, bir ufakta vardı. Kudüs'te olduğu için Kudüs'te bütün cihan yani Kudüs'te diğerlekten namaz kılmıyorduk ki Kudüs'te büyük İslam merkezlerinden birisi e de hacdeki İbrahim Hazret daha ortası Süleyman, Kudüs'te de bulunurdu hep. oradadır, orada. Kınıyonda bu ise hem müşriklerce hani az peygamber inanmayanlarca hem de Yahudilerce dedik Kudü ya mucik olmuştu. Mekke müşrikleri Muhammed ceddi İbrahim'in büyük dedesi İbrahim'in kıblesi olan Kabe'yi bıraktı da Hazreti İbrahim Kabe'ye doğru namaz kılarmış. Bıraktı da Betul Mukaddes'e Betul Mukaddes Kıble şey, Kudüs demektir. Betul Mukaddes'e o o'yu dönerekten Namaz kılıyor dedi. Kabe dönke niye böyle dönse? Yani madem ki kable, kabe, kıble, olarak 1 milyar insan beri sen niye bu tane put hani niye öyle dem ki? Dedi. Ya, öyle diyor ise Muhammed bizim dinimizin hükmü değişmiş yani mensuh şeyden kalkmış, meriyetten kaldırılmış olduğunu söylediği. halde namaz kılarken kıblemize tevcih eden bizim dilimizi beğenmiyor hem de bizim kıblemize namaz kılıyor. Ya dire böyle kandırılmete İccabe Kâbe'ye ne ne ne kılacak ki? Bu da peygamberimiz çok çok biliyor. Orada doğdu, orada büyüdü. Orası Kâbe niye kıbleye Kâbe'yi kıblee ittihad etmiyor diyorsan için için üzülüyor ve biraderen onun yeniden kıble olmasına niyat ediyor Allah'tan. Fakat bu niyat kabul edilmiyor. Bir zamanı var herhalde de. Edilmiyor. Şimdi iş, iş, iş oraya geldi. Hicretin ikinci senesi yani 622, 1222, değil mi? Hicret ikinci senesinde ve Recep ayının <gülüyor> yarısında Resul Efendimiz'i aslaptan 1500 veranın valisi ikametgahı bulunan beni Seleme yurduma davet etmişti. Medya'nın me me biraz haricinde bir yer. Ağaç çekti, bahçede bir yer. Ayasraf efendim Hazretleri Ashab'dan bazıları ile orayı şereflendirmişti. Davet etti. Yemek yedirdi yedi falan onları. Şimdi namaz vakti geliyor. Yemekten sonra öğle namazdan taklar ve Kudüs'e mütefecciye namazı durdu. Kudüs'e doğru namazı duruyorlar. İkinci dükkattan sonra Kabe'ye dönmesi Hz. Peygamber'e namazda iken vahyemri derdi. Hz. Cevgay geliyor ve kâbeye dönüyor. Yücelin Mescid-i Haram'a, Haram cihetine ve kâbe'nin bulunduğu tarafa çevir emri <gülüyor> geliyor. Hz. Cevgay tarafından el getiriyor. Onun üzerine hemen namazdayken Betül-i Mukaddes'ten, Kudüs'ten, Betullah Kabe tarafından tevcih mütebeşir oldular. Bu münasebetle o meşcide Meşcid-i yani İkık Kıbril mescit denildi. O meşcit tabii eski harap günü olduğu zamanda, şimdi güne muazzam güzel bir meşcit yapılmış. Orada hem Kabe tarafı hem Mekke tarafı, şimdi Kudüs tarafı inşaatında, o kadar da taşlar var. O tarafı doğru, tevciz ediliyor. O meşit hala, zaman gibi değil de yeniden yapılmış. Güzel, çift minareleri falan, balkonu falan bir meşit. Güzel. Nebi Ekrem'e tahsisler emredildiği gibi, Müslümanlara da, yani ondan sonra da, ey emrinler, nerede bulunursanız, bulunuz. Namaz kılacağınız vakit Mescid-i Haram tarafına dönünüz. Bir <gülüyor> sonra Mescid-i Haram tarafına dönünüz. Direkt vermem Fakat Bu ayet Suri Kıble hakkında yani zahiri görünen Kıble hakkında e, Kabe yapılmış. Allah Kabe hiç girmemiş. Ama Allah da insanın kalbine çıkmamış. Müslüman çıkmamış. görmüş. ve evlatı Hazretleri manevi kebçeciğe onların için Hazreti Mevlana bu ayetle kelimiyi iktimas edilmişti. Hani bu bir emirdir, Allah'ın emridir. Bunu yerine getirin manasında. Ama bilemedin. Tahminen yıldızlar şunlar bunlar. Bir, bir, bir, Astronomi ortaya geldiğim sene <gülüyor> kutup yıldızının kaç derece olduğunu bir hesapladım. İtir edersen efendim bir de eee yükseliş çıktı o zaman. Yükseliş çıktı o zaman. Yani diktir. bakın. batıdaysanız ya, mesela Türkiye'nin batısında desemiz. gösterdiği güney güney istikametini pusulan bir biraz soluna doğru şöyle. da kıbleyi kilisenin minberinin şi eh mihrabının okuyun. Onun biraz daha soluna birkaç derece, on derece falan soluna doğru kendinize kıble edinin. Şu orasıdır. Eğer doğduysanız, Orası ben de Parti İcra Kurulu'dasanız, orfesten hemen o yerdeki çıkacaksınız. Gene orada camiye vardı. Orada camiye şeyine pusulada bakıyorsunuz, evinizde odanızda, otelinden namazı kılabilirseniz. Bir merkep, hızlı ve dikkat adım atarak çamuruna düşerse, kalkmak ve kurtulmak için, kımıldanır durur. O çamurdan kurtulmak için, tabii. o düştüğü yere orada kalmak için düzeltmeye kalkışmaz. Yani ne kadar falan diye düşünün. ...sizler kimde çıkıp demez. Çünkü oranın yaşanacak bir yer olmadığını bir Çamrın için yaşanır mı? Ey e, itiraz eden adam! Senin hissin... ...hissin duyguların, ...eşeğin duygusundan daha aşağı olmuş ki... ...kalbin bu itiraz ve imkan... ...çamrından sıçrayıp kalkamıyor. Yani Kendi o çamrından kurtar. Bu <gülüyor> da maksat... Senin kötü fikirlerin, yanlış anlayışları çamurdan senin için, şey için çamur neyse, senin için de çamur hakkında kötü niyetlerin, kötü fikirlerin. Çamur içindeyken tevhide ruhsat veriyorsun. Yani çamurdan kurtulmaya çalışıyorsun. Nasıl oluyor da oradan gönlünü çekip çıkarmak istemiyorsun ya? çamurla çamdan kurtulmayı becereceğin gibi gönlünden o kötü fikirleri çıkartmayı dene bakalım bir insansın darbasına bir takım e, varstu çıkır bir kere ben bir şey silaha hak etmez o hakete uklan da o kötü fikirlerini kurtulmaya çalışsın diyor mesela çamda anet hani, o belliye istediği bir insan oradan bir hilm geleceği gibi boka kurtulan çarşar sana mutlaka bir yardım gelecek. Ne okey gelir. İlahi yardım gelir. Gelmemesi mümkün değil yani. Şimdi bir kötü huya var. İşte çabun şey değil mi? Bir sigara çekiyorsun. Sigara içmek, içki içmek de kötüdür. Alıştın bir kurtulamazsın kendine. ondan kurtulamazdık. Geçip gayret et Allah'tan yardım ya ya Rabbi demiş. İşte kurtar. Geldim bir beybiden, peygamberden yardım istemiyorum. O yardım mutlaka gelir. Yeter ki sen iyi niyetli ol. Yağmur yardımı işine, ışığı çıkaya, sahaya çıkar, iki saat sonra yağmur yağıyor. İyi niyetli olmak lazım. İbadette, her türlü ibadette anlatmak, her türlü ibadette, ruhsat ve azimet diye iki hareket vardır. Ruhsat dinin bazı müsaadelerinden istifade etmek. Şimdi kaydeler var ama e, bu kaydeleri eğer, e, e, edemiyorsun orada. O, o imkanı meslektir. Demin bahsettik. E, Kıbrıyı bulamadım. Kıbrıyı bulana kadar her herhangi bir yana veyahut da kubbe zanetli, zaten bir yada karşı namaz kılabilirsin. Aynı kubbeye doğmuş gibi o da hisçeridir. Ama hani Kıbrıya buldun sonra da kubbeye doğru namazın kılması bu. Bu sana ruhsat. Yani Kabe'yi bulana kadar orduya da namaz kıl. Bu sana ruhsattır ama mühim olan Kabe'yi bulmaktır. Azmi Lise'ye İbadetle şiddet ve salevet göstermektir. O da ibadetin bütün her şeyini yerliyince yapmaktır. Azime. Azime şiddet geçer, ruh çağırmaları da geçer. Ama öyle, işte şey bu nasultyalılar gibi değil de, de hakikaten dini vecivlerini, ruh çağırırsan gelirler. Cin de gelebilir, yani, ona dikkat etmek lazım. Ee, Gelir bir ona, gelene azimet. Azimet, gösterdiği bir takım şeyler var. Hareket, ona, ona da, da azmet Öyle bir şey görseniz, o onu sütürürüm. Mesela, iki Ekinli Namazı'nın sünneti gayri müfket, yani icabı terk edilebilir manasına, olduğu için bazen kılınmaması ruhsat. O sana, Allah'tan ki hak. Çok acili işim var. Vakti vakit geçiyor bir yandan namusun vakti geçiyor çünkü ikincine vakti çabuk geçer. Evet, tabii. akşam yakındır. Keraat olur, keraat elbette miktar. Vakti keraat elbette evet. kötü zaman. Çünkü güneşin batışı vardı, hakim güneşin batışı çok muhteşemdir insanlar tarihte güneşin batışını da takmışlardır. Onun için insanın aklını türürtmüşler derken güneşin batışı insana belki işte, Allah fikri falan verir derken mehru sayılmıştır. E, mesela iki namazın sünnetin gayrimevakiyet olduğu için bazen kılınmaması muhsat sana bu kılmayabilirsin demiş. Daimi sunette edası ise ise azimettir. İkinci namazını daimi, ikinci namazın sünnetini daima kılmakta gayret göstereceksin. Bu da azimi Celalettir. Bunu illaki yaparım. Ben emri Allah uyarım. Allah'ın emri uyarım. Manası. Keza ilk Müslümanlardan ve Peygamber'in sevgililerinden Ammar bin Yasir radıyallahu anh, pederi Yasir ile validesi Sümeyye Müslümanlılıktan dönmedikleri için müşrikler tarafından öldürülmüş. Hz. Ammar uğradığı işkenceye tahammül edemeyerek müşriklerin istediği küfür kelimesini söylemişti. Yani, Allah'ı inkar etsin. Bu haber Peygamber Efendimiz'e hemen söyleniyor. ama irtidat etti. İrtidarın tek bahansı vardı. İslamiyet'ten, İslamiyet'ten dönmek, İslamiyet'i kuratıp başka bir dine geçmek, tek mânâdır, başka bir maalesef yoktur. İrt etti diye aksettirildi. Peygamber Efendimiz amma kâfil olmaz, iman onun vücuduna yukurdu etmiştir. Yani o sürece Peygamber inanmıyor. Hayır, amma böyle hak etmez, yamışsınız var şeklinde, bir şey gösteriyor ve iman onun vücudunu yoklamıştır, artık vücudu çıkmaz buyurdu. Sonra ama ağlaya ağlaya peygamber huzuruna geldi. resul Efendimiz mübarek eriyor, onu gözyaşlarına sirdi ve seninle o kelime küpü kükrü isterlerse yine söylediler. Çünkü canlı alacaklar, cansız adamdan insana fayda yoktur. Davanın da bir can olsun ki, senin davanı müdafaa etsin, sözden vücuduyla şundan bundan, müdafaa etsin, senin taraftan zarar gelmesin, sayınsız noksanlaşmasın derken, o tekrar İslamiyet'in çıkmış gibi görün. sözde kalbin değil. Ne söylüyor, müsaade sen işte Cenab-ı şu hareketi bir ruhsaktır, yani ona verilmiş bir haktır canı kurtarılırsın. Ensar-ı kiramdan, yani Ensar'ın büyüklerinden, e, ha, Habib bin Adi müşrikler tarafından yakalanmış, Mekke'ye götürülmüş, Bedir maktularında intikamını almak üzere asılmasına karar verilmişti. O, Bedir Habibinden de bulunmuş, yararlıkları göstermiş. Ondan intikam olacak şimdi. O sırada Ebu Sübyan. Kılıç artıyor bunlar. Ebu Sübyan falan bunlar kılıç artıyordur. Mebne'nin zaptından. Hazreti Osman'ın delaletiyle sebebiyet bırakmışlar. Kılıç artıyor bunlar. Ya Habib burada senin yerine Muhammed olmasını ister miydin? Yani senin yerine Hazreti Muhammed'e asılmasını görsen ne yapardım?" diye bir şey soruyor. Doğru söyledi. O ee, da diyor ki, ben Muhammed'in Medine eline diken batması ben Muhammed'in Medine'de eline diken batmasını bile istemem. Böyle böyle bir hakikaten olmasını istemem. Elini diken bas bana batmış gibi oluyor istemem bir şey. Dedi ve dininde sebat ederek ve sebatını iğne de bundan evvel iki rekat namaz kılma şeyi bildirerek şehit oldu. İşte Habib bin Ali Radyonu Ahen'in şu ha, hareketi de bir azimettir. Yani Emirlere itaat ediyor. İki hareket de hakkın makbuldür Hangisini yaparsan yap Allah'ın makbulü. İşte emirlerine sadakat göster İstersen o badireyi atlatana kadar o evi yapma. Domuz eti atsın. açsın. Et başka açtıktan açtık son, sonra diye varmışsın. Değil mi? Allah azimetle hareket edilmesi sevdiği gibi ruhsattan istifade etmesinde sever. Hangisini yaparsan yapın, benim makbulumdir Allah'ta. Ben Ali bir hadis-i şerif vardır. Ey Muhtemiz, sen çamur içindeyken, tekrar dönüyor, bak hikaye dönüyor. Bu benim için caizdir. Çünkü ben mecburum. Allah lütuf ve kelameti, acizi, muarzele etmem Allah diyor ki, lütfu büyüktür, kerimdir, çok bahsedicisidir. Bana bazı şeylerde bana muhafız et diyor yani bir ayıklamaz diyor bana bina kazmaz. Alık ne farsan ne pek. Apak yine muhafız et mi diyor beni, beni ayıklamıyorlar diyor. diyor. O şeylerde Cebrail hak seni muhafız etmekle birileri ön diyor ki Cebrail hak seni muhafız etmektedir. Ama sen o muhaziliği kurundan kör süttan gibi görmüyorsun. Şurada şimdi Adan beni cezalandırmasın diye çünkü bugün çirkin bir şey. Çünkü adan seni bazen çok iyi göstererekler de, de sana bazı fırsatlar verir. O fırsatları bakıyor iyi kullar mısın kullanmamısın diye seni intihar eder. O da bir sorudur. Hani bileyim Allah'ın hep iyi davranması senin zehinde olmasın. Senin. Allah bir yerde intiham eder. Onun için de şımarmamak lazımdır. Ben Beni yaptım? Allah, ne <gülüyor> yapıyordum? Demek ki yaptığın doğrudur. E sen ne şaşıyorsun aslında. Allah'ın yapmaması, ümmetli şey işi yapmaktan. Yolundan şaşıyorsun, yolun e, sahibi sana, niye şaşıyorsun diye mi çektim? Ama sana fırsat veriyor. Zaten Bakınız, başınızda bir amir varken çalışırsanız, amir yokken çalışmazsanız o sizin neyinde olmaz. Aslında amir yokken daha çok çalışmak lazım. Evet, benim amirim yokken de o varmış gibi çalışırım demen lazım. <gülüyor> Cenab-ı Hak diyor ki, Cenab-ı Hak seni muhaze etmektedir. Muhaze, yani, imtihan ediyor. Aklın sana ceza da veriyor ama sen halkında değilsin. Allah'ın cezası bir nevi mükafat gibi, o, onu öyle telakki ediyor. Seni çok zengin yapıyor. Ama asıl sonuç senin çok zengin olmayın, senin zehni değil. Arka hani yine, betrafa düş, düş düş düş, onlar birikiyor. Nerede buldun, ne aldın, yaptın, bu parayı nereden kazandın, efendim, çaldın mı çöktün, başta akla akrabaların sana 25'e, biri gelin çevirip öldüreyim, Yok bu şey çok mahkemeler bunlarla dolu. Ama sen o muhacideyi kurumdan kör gibi görmüyorsun. Vallahi seni muhacideyi arasında. aslında gibi kör sırtta muhacide ediyorsun herhalde. Sırttan avlamak isteyenler, avlamak isteyenler, bu manada sırttan yoktur, dışarıda de aramandırır derler. Bunu derler ve mutlak ve tuzak kurarlar. Hem yani burada mağarada sırtlan yok, sırtlanmıyor, açık havada gezer. Öyle mağaraya falan girmez. Ee, çok vahşi bir hayvandır sırtlan. Ee, bunu derler ama bir girişim, tuzak kurarlar. Burada sırtlanma zannediyorlar. Sırtlan ise benden haberleri yoktur, der. Sırtlan da cevabı, ben mağarada değilim ama benim haberim yok zannediyorlar. Yine sırtlan der ki, bu düşman benim burada kurallarda olabilseydi, mağarada bilseydi, şu sırtlar neredeydi diye nasıl sesleniyor orada? Seslenirse sırtların üstüne kaçtın mı? Sessiz böyle tutan kurallar sırtlar oradan çıkarken yakalanıyordu. Yani böyle de siyaset kullanmak lazım. Şimdi bu mevzu biraz burada bitiyor, başka bir mevzu geçiyor ama yine aynı şey. Bir şahsın Allah beni günah sebebiyle muhazze etmiyor demesi şu ayıp, hadet, şu ayıp peygamberlerdendir. Şu ayıp aleyhisselamın ona cevap vermesi. Bu da peygamberle gene böyle muhazze, Allah'ın kendisini cezalandırmadığı bir insansına geçiyor. Şu ay peygamber zamanında biri demişti ki Allah benim birçok ayıbımı ve günahımı gördü. Benden bu kadar günah ve cürüm gördüğü halde, suç gördüğü halde Allah lütuf ve kerimiyle beni muahase etmiyor. Beni hiç cezandan vermiyor diyor hak teala, Allah, Allah. Hak Allah, Allah'a hak teâlâ diyor malum. Şuay'ın kulağına, gayb yoluyla ve kemalif fesahatla, açıkça kemalif fesahat, Açıkça söylemek, anlaşılış şekilde söylemek. Fesahatla ona cevap olarak dedik yani burada çekti bu kitaplar emzeciğim. Fesahat değil fasahat ocağından. Fesahat ya fasahat. Fesahat kullanıyorum ama fasahtır. Ben bu kadar günah ettim de Allah kelimiyle beni muhalefet etmedi diyorsun. Bunu Hazreti Şuayb kulağına Allah söylüyor. Kemal Fesal açıkça söylüyor. O da o adaması. Ey doğru yolu bırakmış da çöle sapmış olan sefi. Sefi kötü <gülüyor> adam insanlar. Sefi aksine ve tersini söylüyorsun. Hazreti Şuayb adama söylüyor. Seni ne kadar muhasebe muhasebe muha